onu dinleyen birisi savaş meydanından kaçabilir bile onun etkisiyle. O halde Onlar tahrik edecek şeyler söylemeli. Burada da Hazreti Ali radıyallahu anh Haybere gidince orada Yahudi ile karşılaşıyor. Diyor ki ona meydan okurken en erlediği semet Haydar'a. Anam beni Haydar olarak aslan olarak isimlenleri diyor. Yani bunlar neyi gösteriyorlar? Savaş